Lider DETOKSU Nuri Akman Türkiye İstatistik Kurumu 2013 verilerine göre Türk halkının genel mutluluk oranı %59 olarak açıklandı. Bu rakam önceki yıla oranla 2 puanlık bir gerilemeyi ifade ediyor. TÜİK'in yaptığı Yaşam Memnuniyeti Araştırması 125.720 hanede 196.203 bireyle yüz yüze görüşmeyle yapıldı. Mutluluk düzeyinin en yüksek olduğu ilk 3 şehir %77,7 ile Sinop, %76,4 ile Afyonkarahisar ve %75,9 ile Bayburt. Mutluluk düzeyinin en düşük olduğu 3 şehir ise %48,7 ile Diyarbakır, %45,8 ile Osmaniye ve %42 ile Tunceli olarak sıralanıyor. Mutluluk, devlet ve belediye hizmetlerinden, Memnuniyetle sahip olunan mal, mülk, iş, sağlık, aile gibi dış faktörler üzerinden tanımlanıyor. Bu aslında eksik ve bu yüzden de yanlış bir ölçme metodu. Psikologlara göre mutluluğu belirleyen maruz kaldığımız olaylar ve insanlardan çok onları karşılama biçimimiz. Saadet kapısını açacak sihirli anahtar bizde. Yeter ki onu kullanmayı bilelim. TÜİK araştırması 2014'ün ilk dört ayını esas alsaydı, rakamlar ne önde çıkardı meçhul. Ancak 2013'e oranla daha depresifleştiğimiz açık. Yerel seçimlerden hepimiz yaralı çıktık. Ardından iki büyük seçimin daha kıskacına girip gereğinden fazla politize olduk. Siyaset hayatımızı esir aldığı, en huzurlu evlere bile ateş düşürdüğü, değerlerimizi aşındırarak psikolojimizi tarumar etti. Bu süreçte en fazla konuşan ve görünenler siyasi aktörlerle onların şanlı takipçileri. Söylemleri dengemizi bozup bizi sevdiğimiz insanlarla çatışmaya sürüklediğinden bir detoks programıyla kendilerinden arınmamız gerekiyor. İşte gündemden kopamayanlara mutluluk tiyoları. Lideri canınızı verecek kadar sevseniz de bir kaşık suda boğmak isteseniz de fark etmez. İşin püf noktası mesafeli olabilmek. Meseleleri kişiselleştirmeyin. Bu sizin değil, onun kavgası. Bazı kanaat önderleri gibi alet olmak zorunda değilsiniz. Kuşku duymayı öğrenin. Bu çok zevkli ve zihin açıcı bir oyundur. İşe söylediği doğru olmayabilir diye başlayabilirsiniz. Sözleri şeddelendiği zaman canım o kadar da değil diye gülmeyi deneyin. Siyasetçi daima gerçeğin işine gelen kısmından bahseder. İki yüzü yan yana gelince ortada madalyon kalmayacağını hatırlayın. Liderin hiddeti de hikmet vardır diye veya öfkesine misliyle karşılık vermek için bütün varlığınızı hedef haline getirmeyin. Televizyonun uzaktan kumanda aleti yine duruyor? Zaplamanın eşsiz hazzını keşfedin. Baş olma ve baş kalma mücadelesi verenlerin kirlenme katsayıları büyük olur. Başınızın ağrımaması için bakacak başka manzaralar arayın. Yalan söylemek siyasette bir mecburiyettir. Yalanların tamamını satın almayın. Taşıyabileceğiniz kadarıyla yetinin. Taklit kabiliyetinizi gözlem altına alın. Siyaseten doğruculuğa prim verdiğinizde siz de takiye yapmaktan kurtulamazsınız. Bu ise özünüze çatışmaya sokup mutsuz eder. Siyasi dil her zaman belli menfaat ve hedefler doğrultusunda sizi ikna etmek amacıyla organize edilir. Nasıl ki güneşin zararlarından korunmak için çok faktörlü kremler kullanıyorsunuz, retorik tehlikesine karşı da uyanık olun. Liderin düşmanı otomatikman sizin de düşmanınız olmasın. Liderin dostlarını da hemen benimsemeyin. Liderle özleşmeyin ki onun bir numara olma tutkusu sizi zehirleyip, Çevrenizdekilere karşı üstünlük taslamanıza neden olmasın. Ya hep ya hiç yaklaşımı insanı tüketir. Sözlüğünüzden siyah beyaz kelimeleri kovun. Grilerle dost olun. Aşk veya nefretinizi dengelemek için kendinize sanat ve bilim dünyasından başka bir rehber seçin. Siyasi önderin hayata bakışını onunkiyle karşılaştırıp dünyanızı büyütün. Twitter'da pasif kalın. Bozulduğunuz her tweet'e cevap yetiştirmeyin. Gazetelere sadece göz atın. Kitaplara ise gülmülün. Mitingler yerine kırlara veya sinemaya gidin. Zihniniz koşmasın, yürüsün. Slogan atmayın. Yüksek sesle şarkı söyleyin. Evde kara öke partileri düzenleyin. Meclisi futbol tribününe çevirenler için Allah akıl fikir versin diye dua edin. Siyasilerin motive eden faktörlerin en fazla %50'si size hizmet arzusudur. Kalan %50'yi gözden kaçırmayın ki hizmetkarınız, sahibiniz olamasın. Duygularınız ne kadar güçlü olursa hayal kırıklığınız da o derece büyür. Temkin mahallesine taşının. Lideriniz sizi patlatmaya hazır bomba haline sokamasın diye su olun. Söndürücü, şeffaf, akışkan. Sakın sel olup taşmaya kalkmayın. Kişi ve kurumlara Aidiyet değerlerinizi biraz gevşetin ki kaslarınız rahatlasın ve size mutluluğunuzu iade etsin.